Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 26. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İlahi vaat gerçekleşince Yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler. Alaya aldıkları gerçek onları kuşatıverdi. Kendilerine şöyle denildi. Siz bugünle yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa, bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap, Ayetlerimizi alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar, mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Kitabın indirilişi, sonsuz güç ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince, ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler, kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de, Allah'ı bırakıp da, kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar, bana gösterin. Yoksa, göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse, ''Bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin.'' Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca, taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak. Ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de, onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını o daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak o yeter. Çokça bağışlayan, rahmetini esirgemeyen odur. Ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Siz inkar ederken İsrailoğullarından bir tanığın onun benzerine tanık olduğunu ifade ettiği, bunun üzerine siz büyüklenirken onun iman ettiği kitap ya gerçekten Allah katından gelmişse hiç düşündünüz mü? Şüphe yok ki Allah hakka karşı cephe alanları doğru yola iletmez. İnkar edenler inananlara şöyle dediler. Eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Bu ise önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır, ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar, yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır. Nihayet çocuk olgunluğa ulaşıp kırk yaşına girince şöyle yakarır. Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım. Ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetliklerin arasında olan bu kimselerin yaptıklarının güzelini kabul ederiz. Kötülüklerini de görmezlikten geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden dirilip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye, anne babası, Allah'tan yardım dileyerek, yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel, kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. O ise bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte, Bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah, herkesin yaptığının karşılığını, haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri, Dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Adın kardeşini Hud'u hatırla. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur, şöyle uyarmıştı. ''Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir.'' dediler. O da, ''Bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderildiğim mesajı ulaştırıyorum.'' Ama sizi cehalette direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgâr... Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz yerler ve imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da, gözleri de, kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay aldıkları şeyler kendilerini kuşatı verdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka ona yaklaştırsın diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. Aksine onları bırakıp kayboldular. Bunlar kendi düzmecelerinden ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu, Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde ''Susup dinleyin'' dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. ''Ey halkımız'' dediler. ''Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik.'' Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve O'na iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah'ın çağrısına kulak vermeyenler, yeryüzünde O'nu aciz bırakamayacak, O'na karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acze düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde, sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini o boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların, Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananların günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rab'binden gelen bir gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kafirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Kaçmamaları için tedbir alın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ta ki savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, Durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kâfirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kâfirlerinse böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlere gelince onlardan nimetlerden yararlanır. Tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler. Ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni dışarı çıkaran şehrinden daha güçlü nice şehri helak ettik onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, İçenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan, kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca, bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar. Ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için, kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. İman edenler, keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde, kalplerinde çürüklük bulunanların sana ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir, makbul sözdür. Durum, savaş emri kesinlik kazanınca, Allah'a karşı sadakat gösterselerdi, onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz, hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağar, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi?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 onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar İçlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki, içinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gelenleri ortaya çıkaralım, ve size ait haberleri de söz ve iddiaları da deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Rasûl'e muhalefet bayrağı açanlar asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır. Ey iman edenler Allah'a itaat edin Resule itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden Allah yoluna engel koyan sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Onu sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de, böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir. Sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dost doğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye, Mü'minlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir. Ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki, Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları orada devamlı kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız diye, seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailemiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste diyecekler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size bir iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönmeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi, kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, Savaştan geri duranlar bırakın bizi, size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, Yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur, topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Rasulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle kendilerini ödüllendirmiştir. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Allah, elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve şunları şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun, ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her bir şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar. Bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke'nin göbeğinde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden sizin ellerinizi de onların üzerinden çekende odur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaştırmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için, Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkara sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkara sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Rasulünün ve müminlerinin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediklerinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Rasulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da Kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler yüzünden kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasında iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Ey iman edenler! Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda O sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki, rahmetine masar olasınız. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar, Alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz, Bununla beraber Allah'a ve Rasûlüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Rasûlüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde, Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, Asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gezlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kaf, suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, ''Bu tuhaf bir şey. Öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş.'' dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik. Üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratılışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar, yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptığını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak çöküverir. İşte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Derken suğra üfürülür. İşte bu ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sevk edici, bir de şahitle gelir. Ona şöyle seslenilir. Sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin. Artık gözünden perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, işte hep beraber olduğum şahıs burada der. Ve şu emir gelir. Atın cehenneme her inatçı kafiri. İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi. Atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan, Rabbim, onu ben azdırmadım. O kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi, der. Allah şöyle buyurur. Huzurumda tartışmayın. Sizi daha önce uyarmıştım. de söz değişmez ve ben, Asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek. Daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar içinde cennet, iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir. İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen, ve tamamen Rabbine dönük bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu, sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce, onlardan daha güçlü olup, yeryüzünde şehirler kurarak, Aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret var. Gökleri ve yeri altı günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce, Rabbini övgü ve tesbih ile an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tenzih eyle. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüşte elbet bizedir. Yer küre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Ceza uyarımızdan kaygı duyanlara Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde, Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki bu Tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve... ''Buyurmaz mısınız?'' dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. ''Korkma'' dediler. Ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. ''Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha'' dedi. ''Rabbim böyle buyurdu'' dediler. ''Kuşkusuz, hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur.'' Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'anı Kerim Ali, eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları seslendiren Nisan Kumru.